E, hakkınızı helal edin <gülüyor> Belki biraz beklettim sizleri e, Ben Arkadaşlarla önceden sözleşmiştim e, Görüşmek için e, İsterseniz Buradaki sorulara cevap verelim Bir kardeşimiz Sormuş Demiş ki Evde dolaşan kertenkeleyi öldürmek Caiz midir? Örümceyi öldürmek caiz midir? Buradan başlayacak olursa aslında bu tip, yani mahlukatı öldürmek doğru değildir. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam buyuruyor ki, buyuruyor ki, irhamu men fil ardi yerhamkum men fil seme. Siz diyor, yerdekilere merhamet ediniz ki gökteki, ey yani göklerin üzerindeki Allah da size, merhamet etsin. Dolayısıyla bir örümceğin veyahut bir kertenkelenin gerçekten insana herhangi bir zararı yoktur. Yani zarar veren mahluk değillerdir. Ancak kişi evinde bulunmasından rahatsız oluyorsa onlara zarar vermemek kaydıyla onları evin dışına atabilir. Ancak doğrusu öldürmemektir. Bundan sakınmak gerekir. Onları öldürmekle ilgili herhangi bir emir yoktur. Aksine biliyorsunuz e, yeryüzünde hem insanlar hem e, hayvanlar yani yeryüzünü ortak kullanan insanlar var, hayvanlar var canlılar anlamında söylüyorum. Efendime söyleyeyim cinler var, bitkiler var. Dolayısıyla bu hadiste umumi bir şekilde irhamumen fil ardi. Ey yani yeryüzündekilere merhamet ediniz. Biliyorsunuz Allah Resulü Satt Vasilem diyor ki sizden önceki kavimlerde yaşayan böyle e, beynel minel bir kadın yani fahişe bir kadın e, e, kuyuya indi yani İsrail oğullarında'n bir kadın. O zamanlar kuyulara merdivenle iniliyordu. Indi o kuyudan su içti. Sonra e, su içtikten sonra çıktı, baktı ki kuyunun etrafında bir köpek dolaşıyor, o kuyuya inemiyor. Bunu görünce dedi ki bu köpek de benim gibi susamıştır dedi ve e, ayak indi kuyuya ayakkabısını su doldurdu, getirdi o köpeği suladı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah Subhanehu ve Teala bu amelinden ötürü bu kadından razı oldu ve onu cennetine koydu. Dolayısıyla kadının hayatına bakılırsa, amellerine bakılırsa, çirkin bir hayat yaşıyor, masiyet üzere bir hayat yaşıyor, efendim günah işliyor. Ancak sadece yaptığı bir iyiliktir. Çünkü Allah subhanahu ve teala katında hiçbir iyilik zayi olmaz. Allah subhanahu ve teala kişi şirk koşmadıktan sonra e, dilediğini cennete koyar, dilediğine de azap eder. Aynı şunun gibi, bir kadın da çocuklarının eve getirdiği bir kediyi bir kediyi hadislerde geçiyor bu aleyhissalatü bunu haber veriyor bir kadın çocukları eve bir kedi getirdiler ve bundan razı olmadı dolayısıyla o kediyi aldı bir odaya kilitledi ve o kedi açlığından öldü Allah resulü aleyhissalatü diyor ki o kadın diyor bu ameli sebebiyle e, mahşer günü kedinin onu sürekli tırmalaması ile azap olunacak diyor. Ey, bakınız birisi bir köpeği suladı küçük bir amelinden ötürü ve böylelikle bu kişi Allah Azza ve Celle ondan razı oldu. Bir başka kadın ise yine bir hayvana zulmettiğinden ötürü bu kadın cehennemlik oldu. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadisinde buyuruyor ki sizler Hayvanlarla ilgili bağışlanırsanız, birçok şeyle ilgili de bağışlanırsınız buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani kişi, kişi hayvanlara eziyet etme veya zulmetme anlamında, yani bundan sakınıyorsa, bu anlamda iyilik yapan biri ise bu konuda bağışlanması, birçok konuda bağışlanması anlamındadır. Yine kaynaklarımızda geçer. Bir deve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a sahibini şikayet ederek ey Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam benim sahibim beni aç bırakıyor veya ihtiyacımdan daha az olan bir yiyeceği bana veriyor veya hut bana taşıyabileceğimden fazlasını yüklüyor diye sahibini şikayette bulundu. Dolayısıyla hayvan besleyen kimseler bu konuda hassas olacaklar. Ey hayvanlarla muhatap olan kişiler de Hayvanlara zulmetme konusunda, eziyet etme konusunda sakınacaklardır. En doğrusu budur. Dolayısıyla evde gördüğümüz, yani ee, ismi geçen, işte efendim örümcektir, kertenkelledir, bunları öldürmek doğru değildir. Ancak rahatsız oluyorsa kişi bunları evinin dışına, onları öldürmeden dışarıya atmanın yollarına baksın. Gerçekten biz görüyoruz mesela, özellikle benim bulunduğum bölgede, Şafii olduklarını söylüyorlar. Yani mesela Şafii'ler, Şafii mezhebine mensuplar ve diyorlar ki köpek haramdır. Adama bakıyorum mesela fecir namazına gidiyor, giderken önüne bir köpek çıkıyor, eline kocaman bir taş alıyor, o köpeğin neresine gelirse öyle bir vuruyor ki, öyle bir canını incitiyor ki, vallahi bu zulümdür. Billahi bu zulümdür. Dolayısıyla hadi senin dediğin gibi olsun, o köpek haramdır. E peki, bu ona zulmetmen manasına mı gelir? Yani ona eziyet etmen manasına mı gelir? Gerçekten onları incitiyorlar ve böylelikle o hayvanlara eziyet ediyorlar. Ve bunun hesabını vermek öyle kolay olmasa gerek. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam'ın demin ifade ettiğimiz gibi irhamu men fil ardi, yerhamkum men fil semâ. Siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki gökteki ey yani göklerin üzerindeki Allah da sizlere merhamet etsin. Dolayısıyla bu konuda bizim yaklaşımımız, Kur'an ve sünnetten öğrendiğimiz şey budur. İkinci bir soru, yüzüne bakınca Allah'ı hatırlatan kişi, Allah'ın evliyasıdır diye sahih bir hadis var mı diye bir soru sormuşlar. Yani yüzüne bakınca Allah'ı hatırlatan kişi, aslında böyle bir söz var, böyle sahih bir hadis yok, yani böyle ilim ehlimizden söylenmiş bir söz var. Diyorlar ki, Müslüman o kimsedir ki, göz deyince Allah'ı hatırlatır. Yani bu ne manasındadır? Yani senin tezahürün, senin tezahürün ne demek? Yani dış görünüşün itibariyle veyahut söylemlerin itibariyle sana bakıldığı zaman veyahut seninle muhatap olan kimse Allah'ı hatırlamalıdır. Ey doğru bir Müslüman, güzel bir Müslüman Rabbini hatırlatan kimsedir manasındadır. Yoksa e, bu biraz da yani toplumda böyle cahil cahil çoktur. Cahillerin dediği gibi böyle bakıyorum. Bid'at ehli bir kimseyi görüyorlar. Bid'at ehli bir şeyh diyebiliriz. Efendim insanları sapıklığa çağıran, bid'ata çağıran veya e, halinde e, bir takım e, şirk bile olan maalesef. Kimseleri göre diyor ki, bakın yüzünden nur akıyor diyor. Dolayısıyla insanları böyle silkatlarına göre değerlendirmek doğru değildir. Yani bir kimse efendime söyleyeyim beyaz tenli olması, beyaz tenli olması ki ben özellikle bunu kulaklarımla işittim diye söylüyorum. Çok beyaz tenli, bid'at ehli birini gösterdiler. O adam da Suriye'de bir şefti Dediler ki, bakın bu adamdan nur akıyor, işte bu gerçekten bir şerftir. Ben dedim ki, ne? o zaman Bilal Habeşi radıyallahu anh, bununla ilgili hiçbir şey söylememek lazım. Eğer sizin değerlendirmeniz, ölçünüz buysa, o zaman Bilal radıyallahu anh, evliya değildi. Yani, hangi manada diyorum, yani, o e, sizin bu, koyduğunuz ölçüye göre hak bir yol üzerinde değildi. Doğrusu ölçü bu değildir. Ölçü nedir? Bir Müslüman, Tezahürleriyle, hem tezahürleriyle, görüntü itibariyle, hem de söylemleriyle Allah'ı hatır, hatırlatmak durumundadır. Şimdi, ben size şöyle bir örnek vereyim. Bugün, özgün müzikle uğraşan bir sanatçı görüldüğü zaman, akla o gelir. Veya demokrasi mücadelesi veren birisi, e, muhatabınız olduğu zaman, aklınıza demokrasi gelir. Veyahut efendime söyleyeyim, ee, bir futbola karşı hassas olan, böyle futbolun içinde yer alan bir kimse e, bu konuda onu gördüğünüz zaman aklınıza futbol gelir. Dolayısıyla Müslüman neyi hatırlatacak? Müslüman da kendi değerlerini üzerinde barındıracak kimsedir. Bu bir sözdür. Hadis değildir. Bir Müslüman kendi değerlerini yansıtacak. Aynı İmam Elbani rahimahullah'ın dediği gibi. Diyor ki bir kimse, bir Müslüman diyor helikopterle diyor Amerika'nın göbeğine iple indirilse, iple böyle onu böyle aşağı indirseler, onu gören göz diyecek ki, هذه muslim, işte bu bir müslümandır diyecek. Yani, müslüman görüntü itibariyle de Allah Resulü Aleyhisselatü ve ortaya koyduğu sünnete benzeyecek. Şunun gibi, mesela, eee, Hani bazıları diyorlar ya nedir bu küçük şeylere, bunlara takılıyorsunuz, yok bu sakaldır. İşte sakal olmasa da olur. İşte efendime söyleyeyim dar pantolonlar giyecekler, dar pantolonlar giyecekler veyahut üzerinde hangi manaya geldiği belli olmayan yazılar, yazılar olan tişörtler giyecekler. Aynı batılılara benzeyecek, ondan sonra diyecek ki ben Müslümanım. Doğrusu böyle bir kimseye baktığınız zaman Allah'ı hatırlar mısınız? Gerçekten hatırlamazsınız. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok hadiste bizlere emrediyor. Diyor ki, mesela örnek verelim erkekler için Sakallarınızı salıveriniz ve halifu ehli kitab ve ehli kitaba muhalefet ediniz. Ey onlara benzemeyiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu sünneti ve Müslümanın giyim şekli tamamen açık e, önümüzdedir. O halde nerede olursak olalım bize bakıldığı zaman Müslüman olduğumuz belli olmalı ve sözlerimizle davranışlarımızla da Allah Subhanahu ve teala'yı hatırlatmak zorundayız. En güzel Müslüman işte kalbindeki iman kendisi üzerinde hakimiyet kurmuş, bunun tezahürlerini ortaya çıkartan, ey güzel ahlakla ortaya çıkan ey giyimiyle ortaya çıkan ey Allah Resulü ve Vesselam'ın emrine uyarak işte bıyıklarını kısaltır, sakallarını uzatır ey çirkin söz söylemez eğer bu Müslüman bir kadınsa aynı şekilde tesettürüne dikkat eder ve tesettüre giriyorum derken efendime söyleyeyim o böyle e, modern tesettür şeklini örnek alarak işte başının üzerine topuz yapmaz gözlerini güzelce sürmelemez, kaşlarını çekmez, dar giyinmez. Efendime söyleyeyim, sözde zineti örtmesi gerekirken zinetin kendisini süse çevirmez. Yani bizi örtecek olan, bizi örtecek olan şeyin kendisi bizzat zinet olmamalıdır. Ey kendimizi örteceğimiz örtü Kendisi ziyneti örtmek içinken nasıl olur onu ziynete çevirebiliriz? Günümüzde maalesef birçok Müslüman kadın kendisi tesettürünü güzelliğine katkıda bulunacak, süsüne katkıda bulunacak bir meta haline getiriyor, bir süs haline getiriyor. Böylelikle maalesef Allah Resulü Aleyhisselatü ört ortaya koyduğu Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu tesettür şekline muhalefet ediyor. Böylelikle böyle bir Müslüman kadına göz değdiği zaman bırakınız Allah'ı hatırlamayı belki onunla ilgili kalpte fitne oluşuyor. Yani ona daha yakın olmak ister erkekler. Veya zaten o da bunu istiyor. Bunu görsünler istiyor. Allah muhafaza. Bu tesettür değildir. Ya da Müslüman bir erkek yani gerçekten ee, şöyle bir örnek vereyim yani e, askerlik yaptığımız dönemlerde koğuşta 40-50 kişi var böyle bazen yapardım ben arkadaşlara böyle düşünecekleri şeyler kalkardım derdim ki arkadaşlar derdim içinizde Hristiyan var mı derdim bir tanesi ses çıkarmazdı yok çünkü derlerdi ki işte bir çocuk vardı ismi Serdar o derlerdi Hristiyandır ancak o da burada değil ha iyi diyordum Peki içinizde Müslüman var mı? Ya var ne demek falan derler. Hepsi elini kaldırırdı. Ya biz Müslüman değil miyiz? Vallahi derdim Müslüman olduğunuz hiç belli olmuyor. Demin örnek verdiğiniz o serkan, Serkan'la ilgili sizle onun arasında ne fark olduğunu bana bir söyler misiniz? Aynı onun gibi yaşıyorsunuz. Onun yaptıklarını yapıyorsunuz. Alnını secdeye gitmiyor. Allah'a dua etmiyorsunuz veya oruç tutmuyorsunuz ve benzeri hususlar. Dolayısıyla Müslüman o kimsedir ki Allah'ı hatırlatır sözü doğru bir sözdür. Ey duruşuyla hatırlatır, vakarıyla hatırlatır, heybetiyle hatırlatır, efendime söyleyeyim hakkı temsil etmişliğiyle hatırlatır, söylemleriyle hatırlatır, ahlakıyla hatırlatır, giyim tarzıyla hatırlatır, hatırlatır, hatırlatır. Emri bil maruf ne yani münkerde bulunur. Peki kimdir bunu hatırlatmayan? İşte siz gelin görün ki ben aslında namaz kılıyorum. Ama siz bunun farkında bile değilsiniz. Örnek veriyorum. Böyle sakallarımı kazıyorum. Üzerimde giydiğim kıyafetler aynı batılıların kıyafetleri. Efendime söyleyeyim hiç de bana yakışmayacak mekanlarda bulunuyorum. Ancak dinden bir şey söz konusu olduğunda da müftü kesiliyorum. Dolayısıyla bu kendimize muhalefet etmektir. Allah Azze ve Celle bu din öyle bir dindir ki öyle bir dindir ki, bir bardak suyu nasıl tüketeceğimizi, fıkhını bize belirttiği gibi, şu günlerimizin boş olmadığını, ey zilhiccenin, biliyorsunuz on günü, olduğunu bize haber vermesi, ey affedersiniz tuvalete nasıl girip çıkacağımızı haber vermesi gibi. Yani bir kadının tesettür fıkhı var da, bir erkeğin giyim fıkhı yok mu zannediyorsunuz? Gerçekten vardır. Ve bu tezahürler insanlar üzerinde en etkili, tezahürlerdir. Şimdi belki bizim selef, selefi kardeşlerimiz buna çok dikkat etmiyorlar. Zaman zaman Ebu Musab, Allah ona selamet versin üstadımız, bu konularda bizleri uyarır. Yani üzerimizdeki biraz darsa der ki ne? Sen niçin bunu giydin? Ya da efendim, hatta kısa kolluya bazen bana muhalefet eder. Ben sıcaktan, yani yaşadığımız yer çok sıcak ben kısa kol giyiniyorum. Yani benim işte pazularımda kısa kol diyor ki bunu giyme diyor. Niçin diyorum ona yani? Halbuki bu meşrudur, bu dinen herhangi bir yasak yok bu konuda. O diyor ki Allah ona selamet versin. O diyor ki e sen bir davetçisin diyor ve diyor koz koca ashabın anlayışını temsil ediyorsun diyor. Dikkat ediyor musunuz? Allah ona hayırlar versin. Ve diyor ki bir davetçi, bir davetçi bu konularda dikkatli olacak diyor. Ee, mesela diyor ki dikkat edin diyor bu bidatçıların çoğu tarikatçıların çoğu ne yapıyorlar onların genelde liderleri hocaları işte başı kapalı başında takke var efendime söyleyeyim kısa kol giymiyor işte maliyane şeyler yapmıyor yani futbol oynamıyor işte insanların kerih gördüğü bir takım davranışları yapmıyor dolayısıyla bu kimseler halk nazarında itibar elde ediyorlar Gerçekten bu doğru bir söz. Hatta Allah da biliyor, yaza girerken ben bütün kıyafetlerimi uzun kollu aldım. Yani hiç kısa kollu bir gömlek dahi almadım. Ancak bu senenin sıcağının şiddeti benim giymeme el vermedi. Yani beni çok rahatsız etti. Ancak buna rağmen kısa kol konusunda bile ben bakıyorum ki demek ki meşru da olsa bir Müslüman meşrudur diye özellikle sorumluluğu olan bir Müslüman meşrudur diye böyle her şeyi giymesi doğru değildir. Ey giyimiyle aynı dinini temsil edecek anlayışını ortaya koyacak. Evet. Evet şimdi bir soru daha var o soruya inşallah cevap verelim. O soru da şu deniyor ki e, gördüğü rüya üzerine tarikata giren biri var. Diyor ki rabıta ve zikir esnasında dünyada olmayan kokulara benzemeyen güzel koku alıyorum. Bu yolumuzun doğru olduğuna de delil değil mi diyor. Aslında sorunun batıllığı ortadadır. Ancak insanlar demek ki böyle şeyler arıyorlar. Yani e, maalesef e, şeytan aleyhinnale e, ilmi olmayan kimselere bu şekilde yaklaşabiliyor. Yani bir şekilde işte ya rüya yoluyla onu aldatıyor veyahut efendime söyleyeyim ben diyor zikir yaparken, rabıta veya zikir yaparken diyor dünyada olmayan kokulara, benzemeyen güzel koku alıyorum diyor. Bu da diyor yolumuzun doğru olduğuna delil değil mi? Gerçekten biz bilmekteyiz ki biz bilmekteyiz ki rüyanın kendisi hüccet değildir. Şöyle bir örnek verelim. Yani şimdi bu kardeş rüyadan etkilenerek tarikata girdi. Yarın başka bir rüya görse yani rüyada kendisini ateşte görse Rüyada kendisinin efendime söyleyeyim azap edildiğini görse, dövüldüğünü görse, o zaman ne diyecek? Yani yolumuz va batıl bir yolmuş. Böyle mi yaklaşacak yani? Ya da şöyle diyebiliriz. Mesela bir Müslüman kadın, bir Müslüman kadın çıkıp da dese ki, valla işte ben rüyamda Resulullah Aleyhissalatu vesselamı gördüm ya da bir pirifaniyi gördüm. Bir pirifaniyi gördüm böyle u uzun boylu, sakalları uzun mübarek yüzlü bir adamı gördüm, nur yüzlü diyelim onların tabiriyle, ee, bu, bu adam bana rüyamda dedi ki, ey kızım, gerçekten senin kalbin tertemiz, bundan sonra senin mini etek giymende bir sakınca yoktur, dese, bu kızımız kalkıp onun sözüyle mi edecek, bu rüyayla mı amel edecek? Dolayısıyla, hatta ilim ehlimiz diyorlar ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı, Rüyada görmek biliyorsunuz bilmem ne kadar nafile ibadetten e, da, e, daha evladır. Ancak gördüğümüz kişinin gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olması çok önemlidir. Gerçekten şeytan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, suretinde e, rüyaya girmez. Ancak başka bir surette girerek ben Resulullahım diyebilir Aleyhisselatü Vesselam. Bu örneğini için veriyorum? Şöyle dikkat ediniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam rüyamıza gelse ve rüyamızda söylediği bir söz hayatta iken söylediği bir sözle çelişiyorsa hayatta söylediği söz kabul edilir, rüyadaki söylediğine itibar edilmez. Örnek verelim. Sahih kaynaklarımızda var bu. Ee, yine ilim ehlimizden Birisi rüyasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı birkaç gün üst üste görüyor. Rüyada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki, Falanca yeri kaz, orada bir hazine bulacaksın. O hazine senindir, ancak o hazineden beytul male bir şey verme. Yani devlet hazinesine pay verme. Bunu iki üç gün üst üste görüyor ve nihayet merak ediyor ve gidip kazıyor orayı. Gerçekten de söylenilen yerde bir hazine buluyor. Söylenilen yerde bir hazine buluyor. Ve gelip bunu istişare ediyor ulemayla. Diyor ki ben böyle gördüm. Asaset mesela bana dedi ki falan yeri kaz. Orada hazine bulacaksın. Ancak ondan Beytul Mane bir pay verme. Onlar diyorlar ki gerçekten sen güzel bir rüya görmüşsün ve nihayet kazıp bir hazineye sahip oldun. Ancak Resulullah Aleyhisselat Vesselam her, e, devlet arazisi içerisinde bulunacak herhangi bir hazineden e, mutlaka Baytülmale bir pay ayırmıştır ve bunu da hayattayken söylemiştir. Dolayısıyla Aleyhisselat Vesselam'ın bu emrine uydun hazineyi aldın. Ancak Baytülmale mal vermen gerekir çünkü e, Aleyhisselat Vesselam hayatta iken bunu söylemiştir. Onun hayatta söylediği rüyada söylediğine tercih edilir. Niçin? Çünkü Allah Azze ve Celle diyor bugün sizin üzerine dininizi tamamladım. Artık bu vahiy değişmez. Sana vahy edilene uy buyuruyor Rabbimiz Subhanahu ve Taala Dolayısıyla bir kişi uyanık olduğu halde uyanık olduğu halde kim olursa olsun kim olursa olsun böyle işte koku aldım ya da ben şu ibadeti yaparken bana güzel kokular geliyor gibi. Gerçekten şeytanın bu konularda etkisi vardır. Örnek veriyorum, size örnek vereyim. Müzik haram değil midir? Müzik haramdır. Efendime söyleyeyim, zilli, davullu, zurnalı bir takım zikirler yapıyorlar günümüzde. Ve bu zikirleri yapanların nasıl cezbeye katıldığını çok rahat görebilirsiniz. O adam hatta, ilim elimiz diyorlar ki, Müziğin verdiği sarhoşluk içkinin, yani alkolun verdiği sarhoşluktan daha etkilidir. Bu adamların kendilerinden geçtiğini görürsünüz. Hahu diyerek böyle gözlerini kapatıyor, kendinden geçiyor. Müzik eşliğinde, musiki eşliğinde bu adam zikir yapıyor. Şimdi bu adam, niçin bunu yapıyorsun diye sorduğunda size şunu söyler. Vallahi ben bunu yaptığım zaman öyle bir huşuya kapılıyorum ki, Zannedersiniz ki göklerde uçuyorum. İnanın aynı adam namazdan bu huşuyu almaz. Aynı adam Kur'an'ı dinlerken bu huşuyu almaz. Ey, şimdi siz diyebilir misiniz bu onun yolunun hak olduğunu gösterir? Dolayısıyla burada anlaşılıyor ki, Demek ki bizim kalbimize her doğan şey huşu değil, şeytanın aldatması olur. Ey o burnuna aldığı kokular, ey şunlar, ey bunlar. Hadi ben de bir örnek vereyim arkadaşlar. Bir kardeşimiz anlatıyor, diyor ki, hacca gittik diyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın, burası cennetten bir parçadır dediği, efendime söyleyeyim, minberle mihrab arası, gerçekten, Bakınız ben size yemin ediyorum orası cennetten bir parçadır. Vallahi billahi tallahi orası cennetten bir parçadır çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve bunu haberi verdi. Bu kardeş diyor ki ben orada namaza durduk diyor. iki rekat namaz kılacağız. Secdeye eğildim. Öyle bir koku geldi ki bana secdede. Subhanallah. Vallahi bu benim normal işittiğim yani aldığım kokulardan bir koku değil dedim. Ancak dedim ki olabilir ki halıya koku sürmüşlerdir. Namaza devam ettim. Secdeyi uzatıyorum ve bu kokuyu teneffüs ediyorum, alıyorum diyor. Devam ettim, kokuyu çekiyorum ve namaz bitti. Yanımda diyor benimle beraber hacceden bir arkadaş vardı. İkimiz beraber gittik diyor Türkiye'den. Ona dedim ki, kardeş ee, ben secdedeyken öyle bir koku aldım ki, bu koku dünyadayken aldığım kokuların hiçbirine benzemiyor. Çok güzel bir kokuydu. Sen de aldın mı, yanlara secde ediyorlar, dikkat ediniz. Bu kardeş ona demiş ki, "Ne yok demiş ben herhangi bir koku almadım. Subhanallah diyor. Kendi kendine şunu telkin ettim, dedim ki muhtemelen oraya böyle bir koku, yani bir koku damlamıştır veya bir koku sürmüşlerdir. Yani kendi nesline pay çıkarmıyor bu kardeş. Yani Aa, gerçekten subhanallah demek ki Rabbim subhanahu ve Taala bana beni bir şeylerle rızıklandırdı gibi bir şey düşünmüyor. Ve bu arkadaş diyor ki Yine ben subhanallah dedim bu koku bambaşka bir kokuydu dedim. Ve De böyle kaldım. Aradan diyor aylar geçti Türkiye'ye geldik aradan aylar geçti bir gün bir ortamda diyor etrafımızda 5-10 kişi var bu 5-10 kişi dediler ki bize biraz haccı anlat oralar nasıldır falan ben de diyor haccı anlattım ve sonra diyor sonra dediler ki orada hiç özel bir hal yaşamadın mı dedim ki ne diyeceğimi bilemedim hadi sizlerle paylaşayım dedim onlar da sevdiğim kardeşlerdi dedim ve onlara anlattım Dedim ki vallahi Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın burası cennetten bir parçadır dediği yer. Oraya ben secde ettiğim zaman bana öyle bir koku geldi ki o benim dünyada şimdiye kadar aldığım hiçbir kokuya benzemiyordu. Ancak Allahu alem oraya birisi böyle güzel bir koku da sürmüş olabilir dedim diyor. Daha diyor benim sözüm bitmedi ki Allah subhanahu wa taala aynı kokuyu tekrar bana verdi o an anlatırken dikkat ediyor musunuz yani bu adam Türkiye'de bir ortamda anlatıyor anlatırken diyor valla o kokuyu oraya birisi sürmüş olabilir demeye kalmadım diyor bir baktım sol tarafımdan böyle bir yel esti yüzüme ben de sandım ki diyor arkadaşlardan birisi bana şaka yapıyor yani koku falan sıktı diyor döndüm soluma baktım hiç kimse yok ancak benim yüzüme doğru aynı koku tekrar benim yüzüme vurdu diyor. Ve o an bu arkadaş ağlamaya başlıyor. Ve etrafındakilere dönüp diyor ki ne siz bu koku, şu an bu kokuyu alıyor musunuz? Hepsi ona hayretle bakıyor. Diyorlar ki ne, sen şu an bir koku mu alıyorsun? Vallahi ben o kokuyu şu an tekrar aldım dedi ve ağlamaya başladı. Velhasıl ancak bu kardeş Müslüman bir kardeşimiz, elhamdülillah akidesi sağlam bir kardeşimiz, istikameti düzgün bir kardeşimiz. Ancak buna rağmen böyle bu yolun haklığıyla şunla bunla ey burada gaybın haklığını görüyoruz. Allah subhane ve taalanın vaadinin hak olduğunu görüyoruz. Ancak yine de bu konu bile delil teşkil etmez. Biz biliyoruz ki din isnattır, isnat dinlendir. İsnat dinlendir. Yani Herhangi bir konuda söz söyleyeceksek biliyorsunuz ki bir amelin makbul olması için iki şarta ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi ihlastır. İhlas da kalbi bir ameldir. Ey yapacağımız bir iş sadece Allah için olacak. İkincisi Kur'an ve sünnete uygun olacak. Dolayısıyla Kur'an ve sünnetin hiçbir yerinde biz bilmiyoruz ki işte bir ibadet yaparken size güzel koku gelirse veyahut efendim şunu yaptığınızda şöyle olursa diye bir şey biz bilmiyoruz. Dolayısıyla bunun kendisi delil değildir ve maalesef maalesef ee, dediğim gibi cehalet şeytanın işini kolaylaştırmakta bu sebeple Allah Azza ve celle diyor Allah'tan en çok alimler korkar. Bunu söylemesinin sebebi nedir? Ey yani ilim Allah'tan korkmayı gerektirir. Sahih ilim Allah'tan korkmayı gerektirir. Eğer ilim yoksa siz bir şeytanın peşine takılırsınız ve dersiniz ki ne işte bu dost doğru yoldur. Biliyorsunuz Allah subhanehu ve teala ayette diyor ki ne dikkat edin aldatıcılar sizi Allah ile aldatmasın. Aldatıcılar sizi Allah ile aldatmasın. Bugün her yerde görüyoruz bu aldatıcıları. Bizi Allah ile aldatmaya kalkıyorlar. Dolayısıyla bizim için hüccet taim olmadan hiç kimsenin ne rüyası, ne efendim sözü, ne duruşu, ne yakışıklılığı, ne sakalının uzunluğu, ne ne ne ne ne bizim için dinde delil teşkil etmez. Evet bir soru daha var Allah-u Evet. Evet, şimdi e, <gülüyor> <gülüyor> yani İbni Taymiye rahimehullah bilmiyorum bunu biraz uzun yazıyor burada. Eee hem İbni Teymiye hem Muhammed bin Abdülvahhab rahimahullah bunlara oldukça fazla saldırılar var. Bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla bunları yapanların da kim olduğunu biliyoruz. İşte Vahhabiliğin İngiliz çıkışlı olduğunu söylüyorlar. Özellikle hakikat neşriyat diye bilinen bir yayın evi. inşallah yani bunu, bunu burada Bilmiyorum nasıl açıklayalım. En basiti, ben size bir şey söyleyeyim. En basiti, hatta elimde var. Geçenlerde yine bir Habeşi'yi dinledim. Ee, Ahbaş dediğimiz. Ee, diyor ki, İbni Teymiye diyor ki, kendi sözü bu, diyor ki, İbni Teymiye diyor ki, arş el evveldir, yani ezelidir. Ne demek istiyor? Yani Allah'la beraber arş her zaman vardır. Subhanallah. Subhanallah. Gerçekten İbni Teymiye'nin böyle bir söz söylediğini, biz talebeleri olarak bilmiyoruz ama maalesef ona düşmanlık edenler böyle şeyler uyduruyorlar. Evet. Vehhabiliği Kur'an Muhammed bin Abdülvahhaptır. İngiliz casuslarından Hamper'in tuzağına düşerek İngilizlerin İslamiyeti imha etmek çalışmalarına alet oldu. İngiliz casusunun itirafları kitabında Vehhabiliğin kuruluşu uzun uzun anlatılmaktadır diyor. Bu kitabı eline geçirdiği İbn-i ehli sünnete uymayan kitaplarını okumuş Şeyh-i Şeyh Necdi diye meşhur, meşhur olmuştur. Düşünceleri İngiliz paraları ve İngiliz silahları karşılığında. Köylüler ve deri ahalisi ile Reisleri Muhammed bin Suud tarafından desteklenen, desteklendi diyor. Sapık bin adamı İbn-i Teymiye'nin fikirleri ile Hamper'in yalanlarının karışımına Vahabilik denilir diyor. Dolayısıyla gerçekten o biliyorsunuz sonradan Müslüman olan bir vaiz var. Hristiyan bir vaiz vardı. Onun Bunlara güzel bir cevabı vardı. Yani Vahabilik kimdir? Mesela ben en basit söylüyorum diyorum ki Vahabilik diye bir e, akım ben tanımıyorum. Ben e, tanımıyorum diyorum. Yani siz söyler misiniz kimler? Bunların düşünceleri nedir? Bunların görüşleri nedir? En basiti. Eğer derlerse ki Muhammed bin Abdullah Vahhab'a bağlı olanlar, biz diyoruz ki onların fıkıhta imamları kimdir? Onlar Hanbelidir. Ahmet ibni Hanbeli hak görüyorlar ancak bunlara Vahhabi deyip tekfir edenler bile var yani. İşte bu ahbaşlar tekfir ediyor onları. E, efendime söyleyeyim. Bunlar akidede ve fıkıhta Ahmet ibn Hanbel'e uyuyorlar. Hatta Ahmet ibn Hanbel'in kendisi namaz kılmayanı tekfir ederken ee, İmam Muhammed rahimahullah onu tekfir etmiyor. Namaz kılmayan kimseyi tekfir etmiyor. Yani hangi amellerinden ötürü siz bunları dışlıyorsunuz ya da İngilizlerin ortaya çıkardığı veya desteklediği kurduğu bir yapıdır diye sorduğunuz zaman Efendime söyleyeyim ee, hemen örnek veriyorlar işte Osmanlı'nın e, yapılarına karşı verdikleri mücadele. Ey yani bid'atlerine hurafelerine karşı verdikleri e, mücadele. Ey kabirleri yıkmaları vesaire O zaman diyoruz ki Müslim'e bakınız. İmam-ı Müslim'deki hadislerin sahibi olduğuna inanıyor musunuz? Evet diyorlar. O zaman diyoruz kendilerine. Eğer siz bunların sahibi olduğuna inanıyorsanız. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ey Ali atına bin git. İşte Yerden bir karışı, geçmiş olan kabirleri yerle bir et ve buna benzer birçok hadis. Onların uygulaması sünnete uyan bir uygulamadır. Ve Vahhab, mana itibariyle Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden birisidir. Ey çokça bağışlayan, karşılıksız veren manasında. E, madem öyle, niçin Vahhabi diyorsunuz? Bu isimde özellikle nasıl seçildiğini göstermek için söylüyoruz bunu. Onun ismi Muhammed'dir. Niçin Ebu Hanife'ye uyana Hanefi diyorsunuz? Şafi'ye uyana Şafii diyorsunuz? İsa Aleyhisselam'a uyana İsevi diyorsunuz da niçin Muhammed, Muhammed'e uyana Muhammedi demiyorsunuz? Bu ismi niye kasten ortaya attınız? Yani ne yaptılar? Ee, Muhammed bin Abdülvahhab. Yani onun babasının ismine nispet ettiler ona uyanları. Doğrusu burada eğer Muhammedi denseydi insanlar uyanacaktı veya böyle bir isimle bu yapıyı çokça kirletemeyeceklerdi. Dolayısıyla her yönüyle asılsız ifadeler, dolayısıyla bunlara e, itibar edilmez. Eğer bu Vahabi, Vahabi olmak suçsa gerçekten biz Vahabiyiz. Ey ben Vahabiyim. Çünkü dinde sağlam mesnede dayanan bir yapı olduğunu herkes görüp bilmektedir. Evet. Sabah ve akşam namazından sonra hangi zikirler yapılmalıdır sünnete göre? Bu kardeşimiz demin bu soruyu sordular. Ebu Musab hocamız kısa yolluyla adres gösterdi. Gerçekten dünyan, dünyada birçok dile çevrilmiş olan Hüsnül Müslim isminde bir kitap var elimizde. Yani Hüsnül Müslim ne yapmış? Bizim hadis kaynaklarımızdan en sahih olanları derleyerek, toplayarak öyle küçük bir e, kitapçık oluşturmuş ve bunu birçok e, dile e, tercüme ettirerek böyle bir hizmet vermiş. Bu Husnu Müslim'de, Bu Husnu Müslim'de Allah Resulü Aleyhisselam'in yaptığı zikirler söz konusudur, zikir ve dualar söz konusudur. Hatta diyorlar ki bu Said el Kahfani için Allah ona, ondan razı olsun, Allah onu muhafaza etsin. Diyorlar ki mesela. Nijerya'dan birisi geliyor yanına. Ona diyor ki, bu esere ihtiyacımız var diyor, husnul Müslim için. Diyor ki, ne istiyorsunuz diyor peki? Diyor ki, bunu tercüme etmemize izin verir misin? Elbette diyor. Peki, kaç tane basmayı düşünüyorsunuz ilk etapta? Efendime söyleyeyim, iki bin tane, on bin tane. Peki, bu ne kadar tutar diyor? Ne kadar, maliyeti nedir bunun diyor? İşte diyorlar ki, bunun maliyeti işte 10 bin doları bulur diyor. Peki diyor ben size bu parayı da versem bunu benden kabul eder misiniz? Düşünebiliyor musunuz? Ve çıkartıyor onun maliyetini de o gelen Müslümanlara veriyor ve böylelikle bu kitapçığın birçok dünya diline dönmesinde katkıda bulunuyor. Zikirler e, vakit olarak asıl itibariyle secr namazından sonra güneş doğuncaya kadardır. Akşam zikirleri de ikindiden sonra ey güneş batıncaya kadardır. Asıl itibariyle. Ancak, ancak, diyelim ki kişi unuttu veya o zaman meşgul oldu, o zaman bunları güneş doğduktan sonra veyahut güneş battıktan sonra yapmasında herhangi bir sakınca yoktur. Doğrusu bunları yapmasıdır ve ihmal etmemesidir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bunları günlük olarak yapıyordu. Peki bu zikirleri nasıl? Biraz açıklayayım ben bu kardeşe. Çünkü bu soru ısrarla geldi. Şimdi biz e, ibadetleri mutlak ve mukayyet olarak birbirinden ayırıyoruz. Hani biliyorsunuz namazlarda var mutlak namazlar bir de mukayyet olan namazlar. Mukayyet namazlar nedir? Örnek verelim işte sabah namazı ilk sünneti mukayyettir yani bellidir kayıt altına alınmıştır önü açık değildir işte efendime söyleyeyim duha namazı mukayyettir önü açık değildir yani en fazla sekize kadar kılınır en az iki rekat en fazla sekiz rekat kılınır işte efendime söyleyeyim ikindinin şey, öğlenin sünnetleri veya akşam veya yatsı bunlar bellidir vitir konusunda biliyorsunuz vitir veya hut ee, biliyorsunuz Ramazan'daki özel ismi teravih'tir teravih namazıdır. Bu konuda ihtilafa düştü alimlerimiz. Yani kimisi dedi ki gece namazı yani işte bu namazlar mutlaktır. Ey mutlak demek önü açık demek. Bazı alimler de dediler ki hayır bu mukayyet bir namazdır. Niye? İşte Ümmüne Hayşe radıyallahu anha'nın ortaya koyduğu şu hadis diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın içinde ve Ramazan'ın dışında 11'den fazla kılmazdı. 11'den fazla kılmazdı. Dolayısıyla burada bir kayıt geliyor. İşte mukayyet olmayan ne var? Mukayyet olmayan ne var? Efendime söyleyeyim hani cuma günü zeval vaktinden önce mescide gittiğin zaman dilediğin kadar namaz kılmak. Veyahut hut efendime söyleyeyim eee Veyahut işte öğlenin öğlenin sünnetinden sonra yine orada mutlak olarak dilediğin kadar kılmak yine oruçlarda böyledir örnek verelim oruçlarda da böyledir Allah Rəsulü sətt və biliyorsunuz işte günümüzde mesela Allah Rəsulü sətt və Muharrem ayında Muharrem ayında çokça oruç tutardı bu çokça oruçtan anlaşılan o ki Resulullah aleyhissalatü ve ey herhangi bir sayı vermeksizin kişi Muharrem'in tamamını oruçlu geçirmek istediği gibi orada o günlerde çokça o ayda çokça oruç tutarak da e, o ayı ihya edebilir. Niçin? Çünkü Resulullah aleyhissalatü ve sellem e, diyorlar ki Muharrem Muharrem'deki kadar oruç tuttuğunu görmedik başka bir ayda. Ya da Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e, Recep'te öyle yerdi ki yani oruç tutmazdı ki Recep ayında hiç oruç tutmayacak sanırdık diyorlar. Şaban'da da öyle oruç tutardı ki hiç yemeyecek sanırdık. Ey buradan anlaşılan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in Recep ayında daha az oruç tuttuğu Şaban ayında ise daha yoğun oruç tuttuğu. Dolayısıyla bu iki ayda da ee, yapılan ibadet, tutulan oruç mutlak oruç hükmüne girer. Mukayyet değildir. Ancak Ramazan'da mukayyettir. Ramazan'da mukayyettir. Efendime söyleyeyim, e, pazartesi ve perşembe mukayyettir. Efendime söyleyeyim, e, her hicri ayın 13, 14, 15'i tutulan mukayyettir. Ya da aşure günü, aşure günü tutulan mukayyettir. Yani bir gün öncesi ve bir gün sonrasıyla. Dolayısıyla aynı şekilde zikirler de böyledir. Şimdi buna örnek verelim. Buna örnek verelim. Bu zikirlerle ilgili. Şimdi mesela Allah Resulü Vesselam her sabah ve her akşam derdi ki Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'de. Böyle başlardı. Hamd tek olana salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olana. Bu aleyhissalatü vesselam'in sünnetidir. Aleyhissalatü vesselam sabah ve akşam bunu bir kere söylerdi. Ve yine Allah Resulü vesselam ayet il kürsi sabah bir defa okur arkasından üç defa ihlas felaknas üçer üç defa dikkat ediniz. İhlas felaknas ihlas felaknas, ihlas felaknas sabah ve akşam ha, yine Allah Resulü vesselam Sabahleyin üç defa radîtu billahi rabben ve bil islami dînen ve bi sallallahu aleyhi ve sellem nebiyye. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve nebi olarak Muhammed ve vesselam'dan razı oldum. Sabah üç defa derdi, akşam üç defa derdi. Şimdi bunu niye üç diyorum ben bunların örneklerini vereceğim arkadaşlar. Ya da yedi defa hasbi Allah la ilahe illahu aleyhi tevekkaltu ve huve rabbul Arşil azim gibi. Ya da Bismillahüllezi la yadurru ma'asmin şey'un fil ardi ve la fis semai ve huve semihul alim. Üçer defa ve vesselam bunu sabah ve akşam derdi. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mesela diyor ki kim günde yüz defa e, Subhanallahü ve bihamdihi Subhanallahü'l-Azim derse Ondan daha fazlasını getirenin dışında hiçbir şey bundan daha ağır basmaz diyor. Yani terazide bundan daha ağır bir şey yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bakalım ona allah Alem buydu. subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahü'l-Azim. Yüz defa kim bunu söylerse, ey sabah yüz defa, akşam yüz defa. E, hadiste de diyor ki kim bundan daha fazlasını getir, getirenin dışında hiç kimse daha ağır bir şey getiremez. Kimse bundan daha ağır bir şey getiremez diyor. Evet. Şimdi burada şöyle örnek verelim şöyle diyelim şöyle bir örnek verelim arkadaşlar Allah Resulü ve Vesselam hem bunu yüz defa diye bir kayıt getirdi mukayyet bu hem de diyor ki daha fazla getirenin dışında terazide hiçbir şey bu kadar ağır basmaz e, eğer biz yüz söylemek bize kayıtlıysa nasıl olacak ee, daha ağırını getirelim ha, işte elhamdülillah bunun ilmi de önümüzde gün gibi açıktır. Ey, ilim elimiz diyor ki, sen sünnete uymak için yüz defa bunu sayarsın. Yüz defa sayarsın. Niye? Çünkü bunu mukayyet yapan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisidir. Bizzat kendisidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, yüze kadar, bir hadis Ayeset Vassalam diyor ki: inni Astathır Allah'a ve Atobü'hu, fi yümn akşara min sebgin Ben diyor Ayeset Vassalam, günde yüz defadan fazla Allah'a tövbe istiğfar ederim. Ey burada da diyor ki: "İstathır Allah'a ve Atobü'ürei." Ayeset Vassalam bu zikri de bize öğretiyor, istiqfar etme. Yüz defa. O zaman yüz'e kadar sayacağız. Yüzden sonrası ise mutlaktır. Hani yüzden sonra biz bu zikri getiremeyiz diye bir kaide yok. Ancak bazı bid'atçilerin yaptığı gibi, bin defa say diyor, beş bin tane ihlas oku diyor, bilmem ne kadar. Vallahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, nasıl ki namazımızdaki ölçüyü belirlemişse, rekat sayısını, şeklini, Efendime söyleyeyim vaktini nasıl belirlemişse, aynı şekilde, zikirde de örnek alacağımız kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. لَقَدْ kana لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Muhakkak ki sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır buyuruyor Rabbimiz subhanahu ve Dolayısıyla örnek demin dedik ki üç defa radítü billahi rabben ve bil islami dinen ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiye bunu üç defa bir söyleyeceğiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrinden ötürü sünnete uyacağız. Ama onun dışında kişi saymaksızın akşama kadar ne kadar söylemek istiyorsa söylesin. Kişi efendime söyleyeyim ne kadar istiyorsa e, Rabbini zikretsin. Yani istediği kadar subhanallahu velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber desin. Ey mukayyet olanı mukayyet şekliyle yapar. Daha sonra mukayyet olan bittikten sonra artık mutlak olarak bu kişiyi zikirlerine devam eder. Dolayısıyla ancak bu zikirleri burada açıklamamız yani hepsini o fazla zikir var. Kişi güç yetirebildiği kadar yapacak. Yani ne kadar yapabiliyorsa bunlara da ihtimam gösterecek yani. Yani bu zikirler bizim Müslümanlığımızın güzelliğindendir. Allah Azze ve Celle sabah akşam Rabbini an diyor ayette. Dolayısıyla biz onu nasıl anacağız? Ali Sattı Vesselam onun nasıl andıysa öyle anacağız. Ali Sattı Vesselam diyor size dilde hafif, mizanda ağır bir şey öğreteyim. Subhanallah ve bhihi, Subhanallahu Alazim İşte bu. Dolayısıyla he, biz bunları yerine getireceğiz ve bunları söylemekten söylemekte gayretli olacağız. Ali Sattı Vesselam sabah ve akşam on defa La ilahe illallah wahdahu la sharikaha, Lahunül mülk ve Lahunül hamd, Vahve onun her şeyi kadir. İşte bakınız bu muayyet bir zikirdir, bu muayyet bir zikirdir. Dolayısıyla, dolayısıyla kişi sabahleyin bu on zikri yaptıktan sonra, ondan sonra bir başka hadisler diyor yüz defa getirirse, ha on değil daha fazla yapmak istedi, bir tane on yapar. ...daha fazla yapmak istediği ...yine yüze evet. kadar sayabilir... ...çünkü hadis var... ...bir gün boyunca... ...la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh... ...lehul mülk ve lehul hamd... ...vehu ala kulli şeyin kadir... ...bunu yüz defa söyleyecek kadar... Vesselam, ...bu sayıyı da verdi... ...ama kişi... ...yüze kadar söyledi... ...devam etmek istiyor... ...o zaman saymayı terk eder... ...saymaksızın... ...mutlak zikir manasında... ...zikretmeye... ...devam... ...eder... Böylelikle görülmektedir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti en güzel şekliyle yaşanabiliyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, mesela diyor ki, sabah ve akşam kim bana on defa e, ki salatu selam getirirse, efendime söyleyeyim, ona şefaatim Vacip olur, hak olur diyor aleyhissalatü vesselam. Ey en güzeli, en güzeli şudur arkadaşlar. Allahümme salli ve sellim ala nebiyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allahumma salli ve sellim ala nebiyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Sabah on defa, akşam on defa. Biz demin ibadetleri ikiye ayırdık. Dedik ki mutlak olanlar ve mukayyet olanlar namazda nasıl mutlak olanlar var mı mukayyet olanlar var oruçta nasıl mutlak olanlar ve mukayyet olanlar varsa aynı şekilde zikirde de mutlak olanlar ve mukayyet olanlar var dolayısıyla sayısı Resulullah aleyhissalatü vesselam tarafından belirtilmiş olan zikir mukayyet olan zikirdir mukayyet olan zikirdir dolayısıyla mukayyedi sünnete uyarak yerine getirir. Ey demin verdiğim örnekteki gibi sabah on defa salatu selam eder sayarak akşam da on defa salatu selam eder sayarak ancak daha fazla salatu selam etmek istiyorsa o zaman saymaksızın buna devam eder. Aynı şunun gibi arkadaşlar namazda biliyorsunuz farzdan sonraki yani namazdan sonraki tesbihlerde ne var? 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allah-u Ekber var. Yani hiç kimse çıkıp diyebilir mi ki, bu Allah'ı anmanın adıdır. Bu zikirdir. Vallahi ben 33 defa değil, ben 3000 defa getireceğim. Ya da 300, 330 defa subhanallah, 330 defa elhamdülillah, 330 defa Allah-u Ekber diyeceğim derse bir kişi, vallahi bu kişi, dinde bir sapıklığı, bir bid'atı ortaya koymuş olur ve Resulullah Aleyhisselatü muhalefet etmiş olur. Aynı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah ve Celle'nin Nisa Suresi 115'te buyurduğu gibi وَمَنْ يُشَاكِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّهِ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Allah Azze ve Celle diyor ki, hak kendisine belli olduktan sonra kim Muhammed'e aleyhisselatü ve selleme muhalefet ederse onu gittiği yolda tek başına bırakırız. Ve gittiği yolda nereye gidiyor sonu? Bakın ayet kendisi söylüyor. Ve cehennem ve onu cehenneme süreriz. Vesâet masîrâ ne kötü bir gidiş yeridir orası. Yine ve Vesselam Ümmüne rivayet ediyor radıyallahu anh'a diyor ki ''Men ehdefe fi emrine hâza ma leyse minhu, fe redd'' ''Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ihdat ederse bu merduttur, ey ondan redd olunacaktır.'' Dolayısıyla biz namazdan sonraki zikirlerde 32 defa da değil ne 33'ü geçeriz ne 33'ün altında kalırız. Ama birisi bu zikirleri yaptıktan sonra namaz bitti. Subhanallah demek istiyor. Gerçekten bu güzel bir şeydir. Elhamdülillah demek istiyor. Evet bu güzel bir şeydir. Allah'a u Ekber demek istiyor. Evet bu güzel bir şeydir. Ne yapar? Saymaksızın. istediği kadar. Hatta hadisin kendisine icabet ederek, Resulullah ve Vesselam'ın emrine icabet ederek Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Dilin daima Allah'ı zikretmekle ıslak kalsın. Dikkat ediniz. Demek ki biz zikir tavsiye edilmiş bize, teşvik edilmiş, emredilmiş. O halde mukayyet olanlar, yani hiçbirimiz Resulullah Aleyhisselam'dan daha akıllı değiliz ki, hayır ben, ya da daha takvalı değiliz, ben 33 değil, o 3300 yapacağım veya 330 yapacağım diyemeyiz arkadaşlar. Niçin? Çünkü mukayyet zikir var orada. Aleyhisselatü Vesselam ne öğrettiyse o ölçüye hemen teslim olacağız. He. Ondan sonra yapmak mı istiyoruz? Namazdan sonraki zikrin kendisi biter, yürüyerek mi zikir getirirsin? Oturarak mı zikir getirirsin? Yatarak mı zikir getirirsin? Mutlak zikrin içerisine girdiği için yani aleyhissalatü vesselam mukayyet yapmış derken zikri yasaklamış demiyoruz. Ancak yerini ve zamanını belirlediği, mukayyet yaptığı şeyler onun koyduğu ölçüye uyurur. Ondan sonra kişi saymaksızın. Ama sayarsa, örnek vereyim, namazdan sonraki zikirleri bitirdikten sonra ben Yüz tane daha subhanallah, yüz tane daha elhamdülillah diye derse o zaman daha işlemiş olur. Mutlak zikir sayısı belirtilmeyen zikirdir. Dikkat ediniz sayısı belirtilen ibadetler Allah ve Resulü tarafından belirlenir. Sayısı belirlenen. E peki sayısı belirlenmeyen yasak var mı? Sayısı belirlenmeyen ise sünnete uymak istiyorsan sayısına bakmaksızın yapabildiğin kadar yap devam et. Ama herhangi bir sayı koyma. O yüzden açarsınız yok pamuk yayınları, yok bilmem ne yayınları, yok bilmem kim hoca, yok şeyh falan, yok demiş ki, kim şu kadar ihlas okursa, ya sen kimsin? Allah'a u Ekber. Allah azza ve Celle seni ne zaman dinde hüccet yaptı? Nasıl oluyor da, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü varken, sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet ediyor, dinde yeni bidatlar ortaya çıkartıyorsun? Aynı i̇bn Abbas'ın dediği gibi, İbn Abbas rahimehu radiyallahu an diyor ki bir konuda bir söz söylüyor diyor ki kâlallahu taâlâ Rasul." yani diyor ki Allah ve Resulü şöyle buyurdu. Birileri çıkıp diyor ki ikâle Ebû Bekir ve diyorlar ki Ebu Bekir ve Ömer de böyle dedi dikkat ediniz Ebu Bekir ve Ömer'in efendime söyleyeyim takvaları konusunda istikametleri konusunda cennetlik oldukları konusunda hiçbir şüphemiz yok ancak Allah ve Resulü Aleyhisselatü (r.a.)'nın emri karşısında birileri Ebubekir ve Ömer böyle dedi dediği zaman İbn Abbas onlara diyor ki arahum seyahlekun. diyor ki subhanallah arahum seyehlakun diyor ki ben bunları helakta görüyorum böyle diyenleri akule kallellaha ve kaller resul ve yekulun kalle Ebubekir ve Ömer radıyallahu anh Diyor ki ben Allah ve Resulü böyle dedi diyorum. Onlar da diyorlar ki Ebu Bekir ve Ömer de böyle dedi. Vallahi ben böyle diyenleri helakta görüyorum. Ve yine bir başka sözünde diyor ki yine başımıza taş yağacak. Ahmet ibn-i Hanbel kendisi diyor ki ne Ömer ibn-i ile ilgili böyle bir söz söylüyorlar. Diyor ki yine başımıza taş yağacak diyor. Ben Allah ve Resulü diyorum siz bana diyorsunuz ki halife Ömer ibn-i Abdulaziz. Dolayısıyla maalesef ilimde usul bilinmediği zaman insanlar her yaptıklarını dinden zannederler. Bizim için demin okuduğumuz men ahdefi Emrindemleyhisemin Hufavaraat dinimizde olmayan bir şeyi kim ihdat ederse o merduttur. ve yine Allahley Sel ve Selem'min bir başka e, tarihkininde deniyor ki Menhamilahham aleysebih emrinhuvarat. Kim dinimizde olmayan bir ameli işlerse bu kendisinden merduttur. İnşallah sabah ve akşam zikirleri ve yine farz namazlardan sonraki zikirler. Bakınız biz yani sabah ve akşam zikirleri derken sevgili kardeşler yani aslında zikir şuurun ta kendisidir, hayatın ta kendisidir. Yani insanda kulluk şuuru olur. Mesela zikir sadece oturup Sübhanallah ve Elhamdülillahi Allah Ekber La Allah demek midir? Aslında değildir. İçtiğiniz bir bardak suda Rabbimizin ismini anmanız, Efendime söyleyeyim ya da e, sonunda hamd etmeniz bunların hepsi işte Allah Azze ve Celle kulluk şuurudur diyorum. Yani aleyhissalatü vesselamin sünnetine uymak. Örnek verelim. O husnul muslimde tamamına önem gösteriniz. Çünkü orada çok şey bulursunuz. Niçin kulluk şuurudur diyorum zikir? Örnek vereyim. Niçin kulluk şuuru olduğunu örnek vereyim. Mesela, elbisenizi giyiyorsunuz. Elhamdülillah, el-lezi kâthâni hâza ve min minni ve lâ kuvvâ. Dikkat ediyor musunuz? Giydiği elbisede Rabbine hamdeden bir nebinin ümmetiyiz. Ve siz o elbiseyi giyerken gafil değilsiniz. Ey çorabınızı ve ayakkabınızı giyerken sağ ayağı önce giyiyorsunuz. Efendim çıkartırken önce solu çıkartıyorsunuz. Efendim evinizden dışarıya çıktınız. Dediniz ki Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billah Allahümme inni e'uzu bike an edille e'u udelle e'u e'zille e'u uzelle e'u azlime e'u uzleme e'u e'çhale e'u yüçhale aleyh dediniz. Bakınız siz şuurlu bir mahluksunuz. Bu yüzden Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uydunuz. Dediniz ki Allah'ın adıyla, Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet Allah'tandır. Ya Rabbi, sana sığınıyorum. Allahümme inni a'udu bike. Ben sana sığınıyorum ki, en edille ev udelle. Sapmaktan ve sapır, saptır, saptırılmaktan sana sığınırım. Ev edille ev udelle. Zillete düşmekten ve düşürülmekten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Cehalet etmekten ve cehalete uğramaktan sana sığınırım. Dikkat ettiniz mi? İşte bu kulluk değil midir? İslam'ın ta kendisi değil midir? Ezanı işittiniz. Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği gibi ezana icabet ettiniz. Müezzinin dediklerini tekrar ettiniz. Hem müjdeye mazhar oldunuz, hem de boşuna yaratılmadığınızın bir göstergesi olarak ortaya koydunuz. Mescide yürüyorsunuz. <gülüyor> Allahümme c'al fi kalbi nuran, ve fi lisani nuran, ve fi semri nuran, ve fi basari nuran, ve an yemini nuran, ve an şimali nuran. Ve devam ediyor. Mescide giriyorsunuz sağ ayakla. Euzubillahil azim ve bu yeşil kerim ve sultaniyil kadim mineşşeytanirracim. Bismillahü vesselatu vesselamü ala rasulillahi. Allahümme gfirli zunubi ve ftehli abu ağabey rahmetik. Ne yaptınız? Aysatü vesselam'ın yaptığı gibi yaptınız. Ben demiyorum Ahmed'in, Mah Mahmud'un falanın Hüseyin'in, şu hocanın, bu hocanın yaptığı gibi yaptınız demiyorum. Ben diyorum ki Resulü ve Vesselam'in girdiği gibi mescide girdiniz. Mescitten çıktınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme gfirli zunubi ve ftehli bua ve fadlik. Dediniz ki ya Rabbi senin adınla, senin Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e salatu selam getiriyorsunuz ve diyorsunuz ki ya Rabbi günahlarımı bağışla ve bana fadlının kapılarını aç dediniz ve arkasından Allah'ın nasım nimine şeytan recim. Siz gerçekten de o zaman Resulullah ve vesselam'ın terbiyesi ile terbiye olunuyorsunuz demektir. Bakınız ne dedim? Zikir gafletten kurtuluştur. Bir şey yiyeceksiniz, bunu biliyorsunuz ne yapacağınızı. Bir meclistesiniz, kalkacaksınız. O mecliste söze başlarken nasıl başlayacağınızı biliyorsunuz. Resulü Aleyhisselatü sünnetine icabet ediyorsunuz. Kalkarken ne söyleyeceğinizi biliyorsunuz. Birilerinin yaptığı gibi el-Fatiha yapmıyorsunuz. Niye? Çünkü siz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı her konuda örnek aldınız. Yapmanız gereken de doğrusu budur. Arkadaşlar başka sorular da görüyorum ancak... Ee, ya bitireyim ya da e, bir 5-10 dakika bana müsaade edin. Eğer devam etmek isterseniz 5-10 dakika sonra kalan sorulara cevap verebilirim. Yok bitirin derseniz de davetinize icabet ederim. Allah sizlerden razı olsun. <gülüyor> Eyvallah. Ee, yani 10 dakika sonra davet edilirsem gelirim. Davet edilmezsem gelmem. Ee, ancak bu konuda inşallah şey yapın, yani kayıt yapıyorum ya o yüzden <gülüyor> durdururum en azından. He, peki tamam Allah sizden razı olsun ee, arkadaşlar aslında e, demin Musa de dile getirdiği doğrudur bu ihtilaflar maalesef ümmetin paramparça olduğuna dair e, bir e, bir delildir yani bunu göstermekte ancak demin Abdullah hocamız bir ders yaptığı ee, gerçekten Ebu Musab ondan sonra bir ders yaptı Allah ikisine ikisine de selamet versin ancak bir çelişki gördü arkadaşlarımız kimisinin kafası karıştı ee, bu konuyla ilgili biraz e, kafa karışıklığını gidermek için birkaç söz söyleyeceğim inşallah şimdi biliyorsunuz e, bugün Türkiye'ye göre yani bugünden kastım şu an 12'yi geçti yani Bugün ne oldu? Çarşamba oldu. Ee, ancak yani dün salı günü, ayın 16'sı yani miladi olarak Zilhicce'nin biriydi Türkiye'de. Ve biz burada, İskenderun'daki birçok arkadaş oruçtu. Elhamdülillah yani Zilhicce'ye icabet ederek Allah Resulü ve sünnetine birçok arkadaşımız oruç tuttu. Ancak daha sonra ortaya çıktı ki Suud, Suud ee, Zilhicce'nin birini bugün olarak ilan etti. Yani 17'si. Yani bayramı da miladi 25 değil, 26 olarak ilan etti. Ey Türkiye bayram yaptığı gün, hacılarımız Arafat'ta olacak. Halbuki özellikle biz Arafat'ı önemsiyoruz. Yani Arefe gününü önemsiyoruz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, o gün Allah'ın cehennemden azat ettiği kadar, hiçbir günde bu kadar kişiyi azat etmez. Ve yine Allah Azza ve Celle, dünya semasına yaklaşarak der ki meleklere karşı övünerek bunlar ne istiyorlar beni görmedikleri halde diyerek o meleklere karşı övünür ve yine biz biliyoruz ki aleyhissalatü vesselam bu haber verdiğine göre bir hadis şerifte diyor ki Allah Azza ve celle arefe günü yani zilhiccenin bu on günü içerisinde son dokuzuncu gün yani harafe günü e, kim oruçlu geçirirse bir yıl öncesi ve bir yıl sonrasıyla günahlarına kefaret olur. Peki ne yapacağız biz Müslümanlar olarak? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyor ki bayram birlikte yaptığınız bayramdır oruç birlikte tuttuğunuz oruçtur. Şimdi burada birlikte bulunduğumuz ülkede millet o bayram yaparken sizin oruçlu olmanız gerçekten ortaya bir farklılık koyuyor. Yani biz bunları yapmadık değil veya yaşamadık değil. Ancak demin Ebû Musa ifade etti. Dedi ki herkes kendi ülkesinde kendi ülkesinde bunu temsil eden ey yani e, ibadetlerin başlangıç tarihini haber veren kurumlara bağlı kalsın dedi. Yani burada diyanet midir? Diyanet. He. O zaman diyanete uysun dedi. Niçin? Çünkü bayram birlikte yaptığınız bayramdır. Oruç birlikte tuttuğunuz oruçtur. E, ve dedi ki Müslümanlar dediler 5 milyon tane hacı var dediler. 5, 5 milyon hacı ittifak etmiş o gün. Ee, o gün e, Arafat'a çıkmış. Dolayısıyla onlara uymak lazım dedi Abdullah hocamız. Ancak bu ittifak mıdır konusunda biz demin Ebû Musab'la bir istişare yaptık. Aslında burada ittifak yok arkadaşlar. Maalesef-i şedid. Salt hükümeti, salt devleti ee, gerek e, Ramazan olsun gerek zilhicce ile ilgili hilalı ilan ettiği zamanlarda bunu ümmet için bir ilan değil bu, bunu ulus adına bir ilan yapmaktadır yani nasıl oluyor bu hemen size cevap vereyim yani bugün Kabe Türkiye'de olsaydı hacılarımız hangi gün bayram yapacaktı ya da hangi gün zilhicceye girecekti o zaman ittifak Türkiye üzerinde olacaktı, öyle değil mi? Gerçekten böyledir yani. Dolayısıyla bu e, oradaki hacılarımızın o devlete uymaları sebebiyle, o devlete uymaları sebebiyle alınan bir karar ve buna icabet ettiler. Gerçekten de bunları ilan etmek de kadının işidir yani hilalın vaktini ibadetin vaktini tayin etme meselesi. Dolayısıyla bizim en çok sancılandığımız konu böyle bir ihtilafın ortaya çıkması ve teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde maalesef bu, bunda bile siyasi çıkar veyahut e, öncülük yapıp kendisine uyulmasını bekleyen ülkeler var. Bu konuda gerçekten ümmet olarak bunları Rabbimize şikayet ediyoruz ve biz diyoruz ki bizim yapacağımız şey yani gerçekten ortaya bir ihtilaf çıktı. Kimisi Efendime söyleyeyim da uyacak, kimisi de Türkiye'de uyacak ki burada birlikte yaşadığı insanlara muhalefet etmesin. Doğrusu ben kendim de, e, ben kendim de ülke, ülkeye uyacağım. Çünkü uzak değil, geçen sene değil 2010 yılında ben Ramazan'da bu ihtilaf sebebiyle Türkiye bayram yaparken ben oruçtum ve bu konu üzerinde biz yine oldukça münazaralar yaptık, delillerimizi ortaya koyduk soğuttaki arkadaşlarla beraber. Artık bu konuda da e, söz söyleyen, bu konuda ilim ehlimiz e, ülkeye uyulmasını tavsiye ediyorlar. Ve e, Hanefi fıkhı da hesap ile vakit tayinini öngörmektedir. Türkiye'de Hanefi fıkhına göre hareket ettiği için artık e, Allah en doğrusunu bilir. Yani ne orası için tam isabet etti diyebiliyoruz, ne burası için tam isabet etti diyoruz. Böylelikle inşallah e, Rabbimiz de, Rabbimize tevekkül ederek, en doğru olanı yapmaya gayret etmemiz gerekir. Evet. Şimdi e, sorulara cevap vermeye çalışalım. Evet. Evet. Evet yani tepkimizi biz sadece bu konuda değil sürekli dile getirmemiz lazım. Müftülükleri, müftülüklere yazılar yazmalıyız. Diyanetin mail adresi vardır. Ee, Diyanete bu konuda e, mutlaka aynı bu tarzda yani işte bizim babalarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz, Müslümanlar şu gün hac yapıyorlar. Biz onlardan bir gün önce bayram yapıyoruz veyahut onlar Arafat, Arafatta olduğu gün biz bayram yapıyoruz bu nasıl bir çelişkidir bunun önüne geçilmesini istiyoruz ya da bu konuda bize vereceğiniz bir fetva var mıdır gibi e, bu anlamda bu meselenin mühim bir mesele olduğunu ifade etmemiz gerekir ve anlıyoruz ki ulus devlet anlayışının ulus devlet anlayışının Müslümanlara e, nasıl bir sıkıntı oluşturduğunu ve nasıl onları parçaladığını Burada da görmek mümkündür. Evet. evet Allah Azze ve Celle'nin Yahova diye bir ismi yoktur. Onun güzel isimleri bellidir. Kur'an ve sünnette ortaya konulduğu gibidir. Buna isim uyduranlar. Hatta Tanrı diye bir ismi de yoktur. Biz bunlara sürekli karşı çıkıyoruz. E, lafız itibariyle de söylemlerimize dikkat etmenin önemini vurguluyoruz. Allah Resulü ve Vesselam yani Kur'an ve sünnette geçen şekliyle Allah Azze ve Celle'nin isimleri Allah Azze ve Celle'nin isimleri e, ve sıfatları vardır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin isimleri arasında Yahuva yoktur. Allah Azze ve Celle'nin isimleri arasında efendim, Tanrı yoktur. Bunlardan iştinab etmek gerekir. Demir bir kardeşimiz sormuştu. Teravihin sayısı zannediyorum sorulmuştu. E, bu konuda işte kimisi mutlak Mutlak namazdır deyip, yani gece namazı için, yani kişi dilediği kadar kılabilir demişlerdir. Kimisi de, hayır, mutlak gece namazı bile, yani geceden kastım teravih, vitir, salatul leyl, teheccüd, bunlar hepsi aynı namazdır. Kimisi de mukayyettir demiştir, ancak doğru olan görüş bunların mukayyet olduğudur. Çünkü Ümmüne Aişe radiyallahu anh'ın hadisi, ortaya koymaktadır ki Allah Resulü ne Ramazan'ın içinde ne Ramazan'ın dışında 11'den fazla kılmazdı. Bir başka lafızda 13'ten fazla kılmazdı. Ey yatsının sünnetiyle beraber. Doğrusu zaten bugün evet. suud yönetimi bile bunu bilmektedir. Dolayısıyla birçok mescitte yani birçok derken bütün mescitlerinde teravih namazını 8 olarak kılarlar. Ancak ee, Mescid-i Nebevi ile e, haremde yani Kabe'de namazı 20 kılıyorlar. O da niçin? Bu Kral Faysal vardı yani bu e, işte bu 1900'lü yılların başında biliyorsunuz Suud e, devlet olunca insanlar Vahabi diye onları isimlendirdiler ve herkes onlardan efendim kötü bahsetmeye başladı. Onlardan e, sakınılacak birçok şey ortaya atıldı. İşte bu Kral Faysal o zaman bu e, ilim ehlini toplayarak alimlere dedi ki e, biz de bilmekteyiz ki gerçekten teravih namazı 8 rekattır ve bunu böyle yapmaktayız. Ancak biz böyle yaptığımız sürece insanlar zaten bizden kaçıyorlar ve bizi meşru görmüyorlar. Arkamızda namaz kılmıyorlar. Adam Kabe'ye gelmiş ama namaz kılmıyor. Dolayısıyla dedi ki bu iki mescit için bu iki mescitte e, bunu 20 kılınmasını e, istedi ya da kılınmasında nasıl sakıncalar olur? En azından bu cahil, gelen cahil hacılar onlardan yüz çevir çevirmesinler ve dünya ile bir birlik oluşsun diye böyle bir teklifi oldu Kral Faysal'ın ve bu da orada bazı alimlerin bu namaz mukay mukayyet değil mutlak namazdır e, görüşünü esas alarak bu iki mescitte efendim bu uygulamayı yerine getiriyorlar ancak onlar da kabul ediyorlar ki Doğrusu sünnet olanı bunun sekiz olduğudur kardeş. Heh, bir kardeşimiz yine soruyor. Bir kardeşimiz diyor ki hadis var diyor. Son on gün yani son on günden kasıt zilhicce'nin on günü. Diyor ki vücuttan bir şey kesmemek, tıraş olmamak bu kurbanı kesen için mi geçerli yoksa bütün Müslümanlar için mi geçerli ya da nedir diyor. Buna cevap verelim inşallah. Ee, şöyle cevap verelim. Ee, bu hadis sahihtir. Yani son zilhiccenin ilk on günü. Son on gün değil. Buna ilk on gün deseniz daha yerinde olur. Çünkü biliyorsunuz yeni bir aya girdik. Yani Şevval, Zilkade, Zilhicce hac aylarıdır. Ee, bu Zilhicce'nin ee, yani hac ayları itibariyle son 10 gündür. Ancak ay itibariyle ilk 10 gündür zilhiccenin. Dolayısıyla bu aylarda bu aylarda, e, özellikle bu 10 gün e, yani Allah Azza ve Celle katında kıymetlidir ve ibadet edilmesi Allah katında çok sevimlidir. Hatta Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki bugünlerde yapılacak hiçbir e, bugünlerde yapılacak ibadet diyor. Başka günlerde yapılacak hiçbir ibadet buna denk değildir. Allah katında bu kadar sevimlidir. Orada bazı sahabeler diyorlar ki ve cihad ya Resulillah aleyhissalatü vesselam. Cihad da mı ya Resulullah diyor Allah aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ve lel cihad. Evet diyor cihad bile. Ancak bir adam cihada çıkar. Kendisinden malından ve ailesinden geriye hiçbir şey kalmaz. Hepsini feda ederse belki buna denk gelir. O halde bu on gün içerisinde tıraş olmamak yani zaten erkeğe tıraş haramdır, sakal tıraşı. Saç kesmemek, vücuttan herhangi bir kıl, tüy kesmemek ve tırnak kesmemek gerekir. Keserse haram işler ancak kim? Kurban kesecek kişi. Anladınız mı? Kurban kesecek kişi için bu fıkıh geçerlidir. Kurban kesecek kişi tırnaklarını kesmeyecek, efendim saçını sakalını kesmeyecek. Ancak, hani biliyorsunuz, Kurban kesen kişi aynı zaman kendi ailesi adına da kesiyor. Mesela benim kestiğim kurban hem kendim içindir hem ailem içindir. Allahumma ve anni ve ehlihi. Ya Rabbi bu benim ve ailem için. Ancak benim ailem kesebilir. Kesecek kişinin kendisi kurbanı kesecek kişinin kendisi saçını ve tırnaklarını kesemez. Ancak onun dışındakiler, onun ailesi kesebilirler. Hadi Allahu aleyh. Evet. Ee, başka şey demin bir kardeş böyle bir sebep sünnete uymaya sünnete uymaya sebep midir? Ben onu yani hangi sözümden ötürü o müdahale geldi? Hayır. Kurbanını başka ülkeye gönderen kişi kurban kesmiş hükmündedir. Başka ülkeye de kesse yani başka ülkeye de gönderse o kişi kurban kesen nedir yani. Anladınız mı? Yani vekalet veren kişi. Yoksa o kesenin kendisi değil. Mesela ben kasaba vekalet verdim. Ha, al sen kes dedim. Kesen benim. Dolayısıyla ben bir ibadeti ifa ettiğim için benim saçımdan ve tırnağımdan bir şey kesmemem gerekir. Ne zamana kadar? Bunun zamanını söyleyelim. Bayram namazı kılıncaya kadar. Kurban kesinceye kadar değil dikkat edin. Bayram namazını kılmakla bu hüküm ortadan kalkar. Kurbana niyet eden mi demek daha doğru mu olur? Mis'i fazla yani kurbana niyet eden demek daha doğru olabilirdi, evet. Evet, e, mescidi haramda 20 rekat teravih namazının kılınması sünnete muhaliftir. Dolayısıyla oraya e, orada kılacak bir Müslüman ne yapacak? Orada kılacak bir Müslüman... Ee, orada sekiz kılıp ondan sonra ayrılacak. Doğrusu budur. He elbette bir dağıttır. Ee, Valla bu Ramazan gibi olmadığı için Abdul kardeş. Yalnız ben sana hakkını helal et isminle ilgili bir şey diyeceğim. Bu Muntakim biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden değildir. <gülüyor> Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından birisidir. Ancak sıfatlar isim olarak kullanılmaz mübarek. Yani mesela Abdul Mustavi olmaz. Hani Allah istiva ediyor. Bu onun sıfatıdır. Abdul Nuzul olmaz. Yani dolayısıyla onun ismine inşallah şey yaparsan daha hayırlı olur. <gülüyor> Allah sizden razı olsun. Ee, ha inşallah maşallah zaten farkındaymışsınız e, tamam evet evet bu konuda kardeş bidattır yani niye e, yani selefimizde bu namaz 20 rekat kılındığı görülmemiştir ey Ashat tabiynet, bahat tabiynet dediğimiz bu dönemde bu namaz 8'den fazla kılınmadı. Yani üç vitiri ekleye ey 11'den fazla kılınmadı yani. E, vallahi e, kardeş sen hayvan severliliğini soyadından mı aldın bilmiyorum. Ancak e, Allah Azza Ve Celle eğer biz bunları kesmesek onlar birbirlerini yiyecek o hayvanlar. İyi niyetli değilsin gibi sen bu soruda yani yazık değil mi kesiyorsunuz falan ee, Allah böyle emretmiş sen Müslüman değil misin yani Allah Azza ve Celle e, böyle bir şeyi emretti diye Allah Azza ve Celle e sen <gülüyor> ya biz ot da yiyoruz ama et de yiyoruz yani ve eti de seviyoruz eti de seviyoruz ancak bize yenecek etler bize yani kesilecek meşru hayvanlar bizler için belirlenmiştir ha, Müslüman değil misin? Ha, e kardeş tamam o zaman sana verecek cevabımız yok. <gülüyor> Zaten Müslümansan da sorunda bir gariplik var yani. <gülüyor> Neyse kardeş sen alıcı değilsin. Ee, he, Abdullah Yolcu hocamız bunu söyleyebilir. Hocamız bunu söylerken İmam yirmi kıldırıyorsa sen 8'de bırakma, yirmi kıl demişse Allah ona hayırlar versin. Biz e, biz buna bir şey demeyelim. Yani e, o bazı ilim ehlinin bu namaz mutlak namazdır sözüne, e, bu, bu namaz mutlak namazdır sözüne, e, sözlerine icabet ediyor. Bu sebeple bunu söylüyor. Ancak Allah'ın izniyle bizim de ortaya koyduğumuz ilim ehlimizin söylediği, o üç nesilde yapmadıkları şeyi yapmamak daha doğrudur. Biz bundan sakınıyoruz. Ee, bak delikanlı kimsen, her kimsen, e, bu e, yani senin vejeteryan olmana biz hiçbir söz söylemeyiz. Sen de bize dokunma olur mu? Adam gibi dinlersen dinle, dinlemezsen yolun açık olsun. <gülüyor> e tamam yani bu ortaya konmuş böyle bir şey var. Abdullah Hocam böyle söylemiş olabilir. Ancak ben Abdullah Hocam'a katılmıyorum. Allah selamet versin. Bu da bu dinin güzelliğidir. Onlar belki fitneden ötürü böyle söylüyorlar. Yani hani imamı terk etme sebebiyle böyle söylüyorlar. Yani bazı sebepler ortaya koyuyorlar. Ancak doğrusu doğrusu Allah Resulü ve onun ashabının yaptığını yapmak en doğrusudur. Evet inşallah gece saat bir buçuk. Burada ben sözü noktalayacağım. Allah hepinizden razı olsun. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. Neyse. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa entestagfiruka wa atubu ilayk Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.